o peygamberin mübarek ellerinde yetişip alemlere muallim olarak takdim edilen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam. O güzel cemaatin içerisinden sarsılmaz bir dağ olan ve bugün Hakkari'de adına meclis kurulan Habab İbni Erete selam onun adına kurulmuş bu meclise uzaktan yakından iştirak eden siz kardeşlerime de selam olsun Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hakkari'yi ben çok seviyorum 4 sene önce gelmiştim bir daha Allah nasip etti İnşallah bir daha nasip eder böyle güzel bir memlekete çok güzel bir isim lazımdı bu güzel memleketin Acılarla yoğrulmuş bir tarihi var. Çok farklı sıkıntılar çekmiş, ona şahit olmuş bir hafızası var. Böyle bir coğrafyaya bu işleri hayatında yaşamış bir isim lazımdı. 82 ilde biz isimleri tespit ederken elbette bazı kriterlere dikkat ederek yürüdük. Baktık ki Habbab İbni Eret pek Türkiye'de anlatılabilecek bir hatırası yok. Ama ashabın anlatılacağı bir yerde Habbab İbni Eret gibi bir isim anlatılmasaydı, o yürüyüş, o güzel adımlar eksik kalacaktı. Onun için bu isim bir yerde anlatılmalıydı. Nerede anlatılsın dedik. Dedi ki madem Hakkari, Sümbül Dağı'yla meşhurdur. Madem Habbab İbni Eret de sarsılmaz bir dağdır. Biz dağı dağa kavuşturalım. Sümbül Dağın arkasında da zaten onun ayak izleri var. Sesi ve sedası Irak coğrafyasındadır. Hiç değilse kabrine de en yakın olan bir vilayette o anlatılmış olsun dedik. Onu seçtik. Elhamdülillah isabet kaydetmişiz ki siz de bunun işaretisiniz. Allah bana gerçek manada anlatabilmeyi nasip eylesin. Onu size keşke bir yansıtabilsem. Sadece bir ayna safiyetinde yansıtabilsem. Sadece onun hayatına bir şekliyle ayna olup da sizin dünyanıza İman adına, ihsan adına neler yaptığını, neler ortaya koyduğunu bir yansıtabilsem kendimi bahtiyar yad edeceğim. Onun için de Rabbimden onu dileniyorum, onu diliyorum. Mevla bana gerçek manada yansıtabilmeyi, anlatabilmeyi, size anlayabilmeyi, hepimize de anladıklarımızla yaşayabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Sizi şimdi şöyle bir alıyorum buradan Hakkari'den Kufe'ye götürüyorum. Tarihler hicretin 37. yılı Miladi 658 Vefat etmiş Habbab İbni Eret Konuşmamın sonunda nasıl vefat ettiğini anlatacağım. Şimdi başka bir tablonun üzerindeyiz. O günlerde de dert adamı Dert çekmiş dert çekmeye sanki bu dünyaya gelmiş bir isim Hazreti Ali sıffın vakasından dönüyor yüreğinde inanılmaz bir acı var daha Cemel'in acısını telafi etmeden sıffında da darbe üzerine darbe yemiş gelirken giderken de kurban olduğumuz o Ehli Beyt'in büyük insanı şu sözü de söylemiş bu nasıl bir yol ki Yol uzun ve dikenli Düşman hileli Dostlar cahil Bu sözleri de Söyleyerek adeta Risalet davasının nasıl bir Yol olduğunu da ortaya koymuş Sıfından dönüp geldiği zaman da Habbab İbni Eret'in Vefat ettiğinin haberini almış Gelmiş oturmuş onun kabrinin Başına Daha vefat ettiği için Defnedilmemiş Ali'nin geleceği duyulduğu için kabir kazılmış bir yerde dedim ya en sonda söyleyeceğim onu orada da bekliyorlar Ali o halde naaşının başında gözyaşları dökerek çok sevdiği kardeşim dediği Habbab İbni Eret'in değer ve kıymetini aleme duyurma adına bir şeyler söyleyecek. Ve sözü şöyle başlatacak Hazreti Ali kerremallahu vece. Allah Habbab'a rahmet eylesin. O çok halis bir kalp ile iman etti. Hiçbir beklentisi yoktu. Allah adına muhacir oldu hicret etti. Cihad edip mücahit oldu. Ah benim mahzun kardeşim. Bedeninle en büyük imtihanları sen ödedin. Benim iman ettiğim Rabbimden şunu biliyorum ki çektiğin bu sıkıntıları Allah senin karşına çıkaracak. Seni iki dünyada da rızıklandıracak. Bilen, tanıyan bir ismin Habbab İbni Eret için söyledikleri bunlar. Ne dedi Hazreti Ali? Aslında bize Habbab İbni Eret'in şahsiyetinin anahtar kodlarını verdi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ali'nin dilinde Habbab İbni Eret bir muhlisdir, Bir ihlas kahramanıdır. Yani neyi yapmışsa, Allah adına ve Allah namına yapmıştır. Allah'tan başka hiçbir beklentisi olmayan bir ihlas kahramanıdır. Ali'nin dilinde Habbab İbni Eret bir muhacirdir. Hicreti kaderi bilmiş, yeri ve zamanı gelince evlada takılmamış, mala takılmamış, mülke takılmamış. Neyi varsa hepsini terk edip Allah adına hicret etmeyi bilmiş. Ali'nin dilinde o bir mücahit, Allah'ın kelimesini ötelere taşıma adına gayret içerisinde olan yılmaz yorulmaz bir mücahit. Ali'nin dilinde o ben hüzünlerin peygamberiyim diyen peygambere iman eden bir mahzun Ali'nin dilinde o bir merzuk. Yani rızıklandırılan Hocalarım bilir Ben akılda kalsın diye bu kelimeleri söyledim Biz bazen kitap okurken Önemli gördüğümüz yerlere bir mim harfi koyarız Mim harfi mühim demektir Aslında beş tane mim ile başlayan kavram Habbab İbni Eret'in hayatının mimleri Mühimleri tabir caiz ise O bir muhlis o bir muhacir, o bir mücahid, o bir mahsun, o bir merzuk. Nasıl olduğunu söyleyeceğim. Sonuncusuna sizi getireyim, oradan sözü yürüteyim. Merzuk, rızıklandırılmış. Allah yolunda olana, Allah cennette rızık üzerine rızık verecek. Allah'ın dinini bu dünyada dert edinene, Allah bu dünyada da rızık üzerine rızık verecek. Nasıl rızıklara gark olduğunu bu yaşadığı hayatta da göreceğiz Habbab İbni Eret'in. Ama ben başka bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Habbab ne zaman vefat etti tarihini söyledim. Hicri 37. Biz kaçtayız? Hicri 1435. Aradan kaç yıl geçmiş? Hicri olarak 1398. 1398 yıl sonra bile eğer Hakkari'de Habbab İbni Eret'in adına bir sofra kuruluyorsa Bir meclis onun adına oluşturuluyorsa ve biz imanımızı takviye etme adına Takvayı öğrenme adına bir şekliyle gerçek manada Abdullah olma adına yani Allah'a kul olma adına bir şeyleri öğrenme adına onun sofrasının başındaysak Allah halen ona rızık yazdırıyor Halen ona rızık yağdırıyor Halen rızkını onun üzerinde daim ettiriyor Ya oradan bize ne var? Bize şu var benim Hakkari'li kardeşlerim Rızıktan pay almak için buradayız Allah Rezzak ismiyle bizlere muamelede bulunsun ve bize bu manada da inşallah rızıkları alarak geldiğimiz yerlere dönmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, onun doğum tarihi miladi 586 yani nübüvetten 24 yıl önce doğuyor 24 yaşındaymış demek ki peygamberliğe muhatap olduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem o da o yaşlarda bir delikanlı sayılabilecek dönemde temim oğulları kabilesinden asıl kabilesi Arap'ın meşhur kabilelerindendir. Kaka İbni Amr o kabiledendir. Onun kardeşi Asım İbni Amr o kabiledendir. Hucurat Suresinin naziline sebep olan birkaç ayetinin naziline sebep olan Akra İbni Habis ve Uyeyne İbni Hısın o kabiledendir. Yani bilinen bir bedevi kabilesidir. O kabileden olmasına rağmen çocukken daha bebek sayılacak yaşlarda onun kabilesine düzenlenen bir sefer sırasında anne ve babası öldürülür, o esir olarak alınır, getirilir Mekke'de köle pazarında satılır, onu alan Ümmü Enmar isimli bir kadın olur. Ümmü Enmar Mekke'de tanınan bir kadındır. Hanımlar kusuruma bakmayın ama Araplarda böyle bir gelenek var. Araplarda kadın sünnetçiliği diye bir meslek var. O kadın da bu işi Mekke'de yapan isimlerden birisidir. Böyle bir kadının kölesi olur. Yaşı daha ona varmadan. Ancak biraz büyüyünce bakar ki Ümmü Enmar bu sıradan birisi değil. Hani şöyle bir tabir kullanılır. On parmağında on hüner var. Aynen öyledir Habbab İbni Eret. 10 parmağında 10 hüner olan birisidir ümmü enmar bunu fark edince nasıl büyük bir hazineyi elde ettiğini bilir 10 yaşında olmasına rağmen okuma yazma bilir İlim irfan adına birçok şeyden haberdardır Özellikle el becerisi çok üst düzeydedir. Mekkeli'nin muhtaç olduğu bir meslek demirciliği çok iyi bilir. Demiri işler, demiri farklı bir biçimde sanatla yoğurur, kılıç yapar, kap kaçak yapar. Böyle biri olduğu için de daha 15-16 yaşlarına gelmeden Mekke'de tanınan birisi olur. Yaşı 20'dir onun Mekke'de. Bir demirci dükkanı vardır onun. Ve onun demirci dükkanına sizin İslam tarihinde siyerin sayfaları içerisinde adını bildiğiniz nice isimler gider gelirler. Çünkü muhtaçlar kılıç yaptırmak isteyen orada başka bir şey yaptırmak isteyen orada. Bakın kimlerin gidip geldiğini birazdan göreceğiz de bir ismi söyleyeyim size. Müslüman olduğunun ilk günleri düşünceli düşünceli dururken... Uzaklardan Mekke'nin en güzel, en yakışıklı, en soylu delikanlısı belirir. Kimden bahsediyorum? Musab İbni Ümeyr'den. Daha iman etmemiş Musab. Düşünceli düşünceli gelir. Çünkü Habbab'ın arkadaşıdır İslam'dan önceki dönemde de. Selam hoş beş neyse konuşulur. Habab bir ders verecek ona. Demirin yanan kısmını şöyle tutar elinde. Yanan kısmını tutunca Habbab, Mus'ab der ki, Habbab ne yapıyorsun? Yanmıyor mu elin o acıyla? Şu sözü söyler o büyük insan. Yüreğimdeki acı öyle büyük ki, elimdeki acıyı hissetmiyorum. Nedir diye sorar, söz başlar konuşulmaya... Ve Mus'ab oradan yürür Darül Erkam'a iman üzere. Siz buradan anlayın. Habbab'ın demirci dükkanı sadece demir yoğuran bir yer değil. Demirleşmiş kalpleri de yoğuran bir yer. O kalpleri yoğurarak nicelerini İslam'a imana buluşturmuş gerçek bir sanatkar o gün orada da Musabı Darül Erkam'a taşıyacak o büyük insan. Yaş 24. Tarihler Miladi 610. O büyük hadise Hazreti İsa'dan beridir susan semanın dili konuşmaya başlıyor. Cibrili Emin Muhammedül Emine sallallahu aleyhi ve sellem. Emniyetin ve güvenin kaynağı olan Kur'an'ın ilk ayetlerini getiriyor. İman ediyor bir avuç insan. Hazreti Ebu Bekir imana adam taşırken adam gibi adamlar taşıyor ilk günler. O günlerde taşınan bir isimdir. Habbab İbni Eret. İlk iman edenlerden birisidir. Daha sayı 20 olmamıştır. Sabiqun evvelin der ya Kur'an. Önden giden atlılar. Onlardan biridir işte o. Öyle olduğu günler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç isme şunu söylüyor. Sizin diyor Mekke'de yakınlarınız yok. Onun için imanınızı fazla insanlara duyurmayın. Biraz gizli tutun. Ama biz şu tarihi bilgiyi öğreniyoruz. Tabinin büyük imamlarından Mesruk'un dilinden. İlk günlerde imanını Korkmadan Mekke sokaklarında duyuran yedi kişiydi. Onlardan biri Resulullah, biri Hazreti Ömer, üçü aynı, aynı aileden Ammar, Sümeyye, Yasir, biri Bilal ve biri de Habab. Yedi isim, yedi tane ismin o günlerde yaptığı iş bu. Böyle olduğu için de imanı duyurması, ve imanı duyurduğu için o imanının bedelini ödemesi adına onlarca şey onun başına gelir. Gizli tutmak gerçekten mümkün mü imanı? E tabi bizim gibi imanı anlamamış insanlar bu sözü anlamayabilirler. Ama gerçekten hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyor. Gerçekten imanı içselleştiren bir insanın onu gizleyebilmesi mümkün değil. İşte Habbab İbn Eret gibi, Ammar bin Yasir gibi, Bilal gibi insanlardan bunu beklemek zaten mümkün değil. Ama onlar başa ne gelirse gelsin, baştan kabul etmiş insanlar olarak imanlarını ikrar ediyorlar. Ne oluyor peki? Başlarına gelmeyen kalmıyor. Ümmen Mars, onun efendisi. Onu köle olarak yanına alan kadın Öyle işkenceler yapıyor ki o işkenceler Takatleri zorlayan noktalara geliyor Öyle işkenceler yapıyor ki Habbab İbni Eret bazen gördüğü işkenceler üzere düşüp bayılıyor Öyle işkenceler yapıyor ki Günlerce güneşin altında bırakmak O yapılanların yanında hiçbir şey olmuyor Öyle işkenceler yapıyor ki odunlar yaktırıyor içinde taşlar kızdırıyor o kızgın taşların üzerine yatırıyor Habbab İbni Eret'i sırt üstü adeta diri diri yaktırtıyor Mekke'nin sokaklarında ve daha neler neler yaptırıyor. Yıllar geçecek Ümmü Enmar hastalanacak yatağa düşecek Müslüman olmamış o hanım. Ne yapmışsa işkence adına onu tedavi eden tabipler aynısını ona yaptırmış öyle ölmüştür. Allah Habbab'ın o çektiği sıkıntıları ona çektirenden bu dünyada da karşılığını almıştır. İşkencelerin zirvelere çıktığı bir an bir zaman dilimi nübüvvetin 3. yılının sonları 4. yılın başları. Mahzun mahzun yürüyor Kabe'ye doğru. Kendisi bize anlatacak, biraz sonra size anlatacağım hadiseyi. O, burada şu bilgiyi de vereyim size. Habbab İbni Eret'in kendi lisanından duyduğumuz hadis sayısı 32 tanedir. O 32 tane rivayetten iki tanesi Bukhari'de, diğeri diğer kaynaklarda geçer. O iki rivayetten bir tanesi öğle ve ikindi namazlarında, Efendimiz'in kıraati sırrı yaptığına dair rivayettir. Bir tanesi de biraz sonra size anlatacağımdır. Onun dışındaki rivayetlerin bir kısmını da şimdi başka sayfalarda size anlatacağım. Bukhari'de geçen rivayet bizzat Habbab İbni Eret'in dilinden aktarılıyor. Vardım diyor Kabe'ye doğru. Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını Kendisine yastık yapmış istirahat ediyor yanına yaklaştım selam verdim beni görünce kalktı Efendimiz dedim ki ya Resulallah ne zaman bitecek bu sıkıntılar artık dayanamayacak bir haldeyiz Allah'a bir dua etsen de Allah bize bir çıkış yolu gösterse bize bir rahmet etse, bir mahfinet etse, bir şekliyle şu üzerimizdeki sıkıntılar biraz olsun hafiflese, biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişecek, sesinin tonu sertleşecek, hani sinirlenince Efendimizin anında bir damar varmış da şişermiş ya bize öyle tarif ediyor hadis kitaplarımız. O hal olacak ve sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden dökülen cümleler şu olacak. Size ne oluyor ki siz böyle şeylerle benim yanıma geliyorsunuz? Sizden önce iman edenlerin başlarına sizin çektiğiniz sıkıntılardan kat ve kat daha fazlası gelirdi de yine de onlar en ufak bir serzenişte bulunmazlardı. Sizden önceki ümmetlerden bazılarını tutuklarlar çukurlar kazarlar o çukurlara diri diri gömerler testere ile başlarını ikiye ayırırlar demir taraklarla etlerini tararlar ama yine de onlar en ufak bir itirazda bulunmaz sabrı ve sebatı kendilerine azık olarak edinirler. Siz acele ediyorsunuz. Sabredin. Yakın bir gelecekte bir kadın tek başına. Sana'dan Hadramut'a kadar. Yemen'den Irak'a kadar tek başına seyahat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjde bu. Çok şey söylenir bu rivayetin üzerine de. Ben iki şey söyleyeceğim kıymetli kardeşlerim. Birincisi şu size ne oluyor ki sabredemiyorsunuz diyen dediği isim dört senedir iman adına çekmediği cefa görmediği eza kalmamış bir insan. Böyle birisine Efendimiz size ne oluyor ki diyor. Ne anlıyorsunuz hakkariller bu rivayetin üzerinden? Anlıyorsunuzdur şunu anlamalısınız iman davası adama bedel ödettiren bir davadır iman davası adama gerçekten sabrı sebatı azık ettiren bir davadır eğer iman ediyor ve bu manada siz imanınızın bedelini ödeme adına bir şeyler ortaya koymuyorsanız Burada imanınızın muhasebesini yapmak durumundasınız. Yapmak durumundayız. Ben de kendimi sizin içerisinize dahil ederek aynı sözü söylüyorum. Resulullah'ın özellikle Habbab İbni Eret'e söylediği sözün üzerinden alacağımız birinci mesaj bu. İkincisi ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir avuç Müslüman... Kendi doğdukları topraklarda yani Mekke'de rahat bir biçimde imanlarını yaşayamaz halde iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bir harita çizdi Habbap'ın nazarına ta Yemen'den Irak'a kadar Hadramat'a kadar o coğrafyanın tamamının yakın bir gelecekte Müslümanların olacağına ve bir kadının tek başına seyahat edebileceğini söyledi. Bu neyin işaretidir? Emel koyu Efendimiz onların önüne. Evet sabır sebat azığınız olsun. Ama bir taraftan da emel olsun. Yani büyük büyük hedefleriniz olsun. Sakın küçük işlerin adamı olmayın. Ne kadar büyütürseniz hedefinizi büyütün. Çünkü siz çok büyük bir dinin mensubusunuz. Öyle olduğu için hedefiniz ne kadar büyürse Allah'ın izniyle kametleriniz yani adımlarınız da o kadar büyüyecek. Habab İbni Eret Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bunu duyunca artık durur mu? Sabır ve sebat onun azı oluyor. 13 yıl boyunca bir laf çektiği bütün işkencelere karşı. Onun gördüğü işkenceler sadece ve sadece bedeni değildi. Nasıl bir işkenceye de tabi tutuluyordu biliyor musunuz? Demirciydi. Ona gidip Mekkeli asil olanlar kılıçlar yaptırırlardı. Onlardan bir tanesi Asbin Vail. O zat gelip bir gün kılıç yaptırıyor. Günlerce uğraştırıyor Habbab İbni Ereti. Şimdi size anlatacağım hadise. Meryem suresinin 77. ayetinden 80. ayetine kadar o ayetlerin de sebebin olan hadise günlerce onu uğraştırıyor. Şurası böyle olmamış burası böyle olsun şurası şöyle olsun diye en sonunda kılıç yapılıyor. Teslim ediliyor bedel belli parası ödenecek. Asbin va'il diyor ki sana bir kuruş para yok. Neden? Ne zaman inkar edersen Muhammed'i. O zaman alırsın parayı ne diyor o büyük insan sabır ve sebatı öğrenmiş Resulullah'tan vallahi diyor sen ölsen bir daha dirilsen beni tekrardan iman üzere bulacaksın sen ölüp tekrar dirilsen bile ben iman ettiğim bu değerlerden asla yüz çevirmeyeceğim diyor. Dalga geçiyor asbin vail. Dehriyundur. Yani tanrı tanımazdır. İnanmaz yani. Öyle bir inanç sahibi olduğu için dalga geçiyor ve şunu diyor. Demek ben öleceğim bir daha dirileceğim öyle mi? Eğer bir daha dirilirsem o zaman malım evladım çok olacak. Sen gel beni kıyamette bul. Benden kıyamette ne kadar para istersen iste. Ben o kadar parayı sana orada veririm diyor. Ne diyor Habba İbni Eret? bize çok güzel bir şey öğretiyor kurban olduğumuz o büyük insan o sarsılmaz dağ hiçbir şey demiyor hiçbir şey dememek de bir şey midir vallahi çok bir şeydir hiçbir şey dememekle ne demiş oluyor biliyor musunuz seni Allah'a havale ediyorum Allah sana versin cevabını hakaret mi gördünüz sıkıntılara mı uğradınız Haksızlıkla mı karşı karşıya kaldınız yahu Allah'a havale etmeyi öğrenin ne olur Allah bilsin benim bu hakkımı deyin ona bir bırakın bırakın da bakın Allah sizin o hakkınızı nasıl karşıdakinden birer birer getiriyor hem de burnundan nasıl onu alıyor siz o zaman göreceksiniz. Mesciid-i Nebevi'de bir hadisi anlatıyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Zatın biri musallat olmuş Hazreti Ebubekir'e. Kızdırıyor Hazreti Ebubekir'i. Sıddıkların alemdarı dişini sıkıyor, bir şey demiyor. Kızdırıyor, dişini sıkıyor, bir şey demiyor. Kızdırıyor, dayanamıyor, bir şey diyor. Çağırıyor Hazreti Ebubekir'i. "Ya Ebubekir" diyor. Adam sana bir şey söyledi cevap vermedin melek senin adına verdi bir daha söyledi cevap vermedin melek senin adına verdi bir daha söyledin cevap verdin melek çıktı gitti ne demiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem bazı yerlerde kırık bir dilekçeniz olsun elinizde her şeyi konuşma gibi bir haliniz olmasın Allah'a havale etmeyi öğrenin bazı yerlerde. Öğrenin ki Allah sizin adınıza konuşsun. Habab İbni Eret bunu yapıyor. Susuyor, hiçbir şey demiyor. Sema'nın kapıları açılıyor. Meryem suresinden ilgili ayetler iniyor. Allah cevap veriyor. Böyle böyle söyleyen o kul var ya, gaybı mı biliyor? Yoksa benden bu manada güvence mi aldı? Malı çoğalacakmış, evladı olacakmış, kıyamette ödeyecekmiş. Onun bütün malı, bütün evlatları bize kalacak ve o kıyamet gününde tek başına huzurumuzda hesap verecek diyecek. İşte budur. Habbab İbni Eret. Mekke'deki o kametiyle Bu büyük adımı bize gösterecek Çekecek işkenceler Sıkıntılar neler neler Saatlerce anlatılması gerekir Ben fazla yormayacağım sizi 13 yılın sonunda Yesrib O günkü adıyla Daha sonra Medine olacak İmanın şehri olacak Hicret edecek Allah Resulü ve Vesselam'ın yanında olacak Mescidi Nebevi inşa edilince Suffa mektebi de kurulacak oraya da talebe olacak sonra muallim olacak ama ondan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensar muhacir kardeşliğinde onun kardeşi olarak Cebir İbni Atik isimli Bedir ashabından olan ve Ebu Abdullah künyesiyle meşhur ki aynı künyeyi taşır Habbab İbni Eret çok büyük bir insana kardeş olacak. O kardeşlikleri de yıllar yılı sürecek kardeşlikleri de müminler tarafından takdir görecek. Suffa'nın ilk günleri sallallahu aleyhi ve sellem Habbab İbni Eret'i Suffa'nın muallimi kılmıştır. Neden? Okuma yazma bilir ya okuma yazma bildiği için bir yönüyle talebedir bir yönüyle de o orada Muallimdir zaten İslam ilim tarihinde ve İslam'ın ilim yürüyüşünde ilim böyle öğrenir yola revan oldunuz mu yola revan olur olmaz yukarıdan ilmi aldığınız hocalar aşağıdan ilmi verdiğiniz talebeler her zaman böyledir Darül Erkam'da da böyleydi Sufada da böyledir Mekke'de onun bir muallimliği var onu anlatmasam bunu tam olarak anlayamayacağız Bakın nelere sebebiyet vermiş Habbab İbni Eret. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'de bazı isimlerin Darül Erkam'a gelmesini istemiyor. Sebebi ney? Sebebi de o insanların ailesi duyarsa bu insanların Müslüman olduklarını başlarına getirmediğini bırakmazlar. Onlardan bir tanesidir Hazreti Ömer'in. Eniştesi olan Said İbni Zeyd ki amcasının oğludur da ve kız kardeşi Fatma Binti Hattab Onların ayağına Resulullah Darul Erkam'dan bir muallim gönderiyor İşte o muallimin adıdır Habbab İbni Eret Biliyorsunuz Habbab İbni Eret o evdeyken Ömer kılıcı kuşanmış Muhammed'i öldürmek için yola çıkmış Yolda bir tarafta yolu Nuaym İbni Abdullah isimli biriyle kesişmiş. Nuaym sormuş nereye gidiyorsun? O da gizli Müslümanlardan biridir. O demiş ben Safa Tepesi'nin oralarda bir evdeymiş Muhammed. Onu öldürmeye gidiyorum demiş. Bakmış ki Nuaym iş ciddi. Hedef değiştirme adına sen Muhammed'i öldüreceğine önce git kız kardeşine bak demiş. O eve göndermiş Ömer o eve doğru yürürken içeriden Habbab'ın sesini duymuş. O anda Habbab Taha Suresinin ilk ayetlerini okuyormuş orada. Hiddetle girdiği zaman Habbab gizlenmiş perdenin arkasına. Ömer bir tokat atmış kardeşine bir tokat da eniştesine. O anda kanlı görünce kardeşinin yüzünde şefkat damarı fazlalaşmış Hazreti Ömer'den. Orada iman adına bir yolculuğa girmiş. Biraz önce ne okuyordunuz demiş. Önce söylemek istememişler. Çok ısrar edince Allah'ın ayetlerini demiş. Getirin demiş getirin deyince. Habbab anlamış ki Ömer iman yolunda. Çıkmış perdenin gerisinden. Ayetler Ömer'e uzatılırken bir de bir söz söylemiş Habbab Ömer'e. Habab demiş ki Hazreti Ömer'e Ömer demiş Vallahi ben bu kulaklarımla duydum Birkaç gün önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Darul Erkam'da ellerini kaldırdı Allah'ım dedi İki Ömer'den biriyle bu dini güçlendir dedi İki Ömer'den biri Biri Ömer İbni Hattab Biri de onun dayısı Amr İbni Hişam O da Ömer diye okunur biliyorsunuz Amr Asıl bizim bildiğimiz ismiyle Ebu Cehil ama dua orada Ömer için isticap görecek. Onu söylediği anda demek Resulullah benim için dua etti demiş. O anda Darul Erkam'ın yerini öğrenerek imana yürümüş. Ömer'in iman edişinin altında da Habab İbni Ereti muallimliği var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Medine'de Allah Resulü'nün yanında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neredeyse o da orada. Ben onlardan kaç tanesini anlatabilirim ki size? Mesela Bedir'de. Bedir'deki halini Nesaideki bir rivayetten Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden okuyoruz. Oradaki o rivayeti oğluna anlatmış. Oğlu da bize anlatıyor. Resulullah'ın bir gecesi. Savaş gecesi efendimizin nasıl ibadet halinde olduğunu ve orada yaptığı bir sözü, duayı bize rivayet ediyor. Nedir olay önemli olduğu için size aktaracağım onu. Diyor baktım o gece, Bedrin olacağı gece Aleyhisselat ve selam efendimiz bir dakika uyumadı. Hep duada, hep kıyamda namaz kılıyor, ellerini açıp dua ediyor. Namaz kılıyor, ellerini açıp dua ediyor. fecire yakın bir zaman vardım yanına. Ya Resulullah dedim. Seni hiç böyle görmemiştim. Nedir bu hal? Habab dedi. Bu gece ben Rabbime yakarıp yakarıp durdum. Üç şey istedim Rabbim'den. İkisini kabul etti, bir tanesini ise etmedi. Meraklanıyor Habab. Ne neydi, neydi ya Resulullah diyor. İstedim Rabbimden dedim ki ya Rabbi benim ümmetimi geçmiş ümmetler gibi toptan helak etme. Yani onlara bir bela bir musibet gönderip de hepsini helak etme dedim. Bunu istedim Rabbim kabul etti. İkinci isteğim şuydu dedim ki Rabbime ya Rabbi benim ümmetime sürekli düşmanın galip gelmesini nasip etme onu da kabul etti onu da kabul ettiği için sevinçliyim ya üçüncüsü diyor Habbab İbni Eret merakla halimizi resmedecek Müslümanlar sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki Rabbime ümmetimin arasında tefrika olmasın Allah onu kabul etmedi tefrika bu ümmetin imtihanı olacak bunu bilin onun için demeyin bazı cahiller gibi. Niye Müslümanların olduğu coğrafyada dert var, musibet var, imtihan var da niye falanca yerde, filanca yerde yok? Niye var, niye yok biliyor musun? Onlar cenneti burada yaşıyor. Sen burada cehennemi yaşayacaksın. Müminin zindanıdır burada burası. Tefrikat senin imtihanın olacak. Bela senin imtihanın olacak. Musibetler senin imtihanın olacak. Onlara karşı sen mümince bir duruşu ortaya koyduğun an Allah'ın izniyle kazanan olacaksın. Allah bizi o kazananlardan saysın. Uhud'u anlatıyor bize. Onun anlattığı rivayetler. Allah diyor bana işkence yapan Ümmü Enmar'ın... Bana yaptıklarının aynısını ödettiğini gösterdi ona şükretmiştim ama Uhud günü bir şeye daha şahit olacaktım. Gerçi sonrası yüreğim dağlanacaktı ama öncesinde bir şeye sevinecektim diyor. Habbab ve bize anlatıyor nedir hadise biliyor musunuz Uhud günü tam Hamza'nın yanında bir dağ o da bir dağ hem de ne dağ Allah kendisinden ebeden razı olsun. Önüne çıkanı deviriyor, önüne çıkanı deviriyor Hamza. Önüne birisi çıktı, Sıba İbni Abdul Uzza, Ümmü Enmar'ın oğlu bana öyle işkenceler yapmış ki ben o anda hatırladım hemen. Hamza'nın karşısına çıkınca acaba ben mi Hamza mı deyip tereddüt ederek kim karşılasın, onu kim öldürsün diye Tereddüt edip içimden geçirince Hamza bir kılıç darbesiyle adamı gönderdi öte tarafa. Şöyle ellerini kaldırdı. Tekbir getirdi. O anda da arkada vahşinin talihsiz mızrağına muhatap oldu. Uhud'un meydanına yıkıldı. O hale de şahit olmuş bize anlatıyor. Ve Resulullah'la o günden sonra Aklınıza hangi tablo gelir mesela Hendek mi Hayver mi Hudeybiye mi Efendimizin gitmeyip de sahabeyi gönderdiği Mute Savaşı mı Mekke Fethi mi Veda Haccı mı hepsinde o da vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan razı ve memnun olarak gidecektir. Dönem Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri iman adına dimdik duran bir kamet. Ömer'in günleri aynı, Ömer'in günleri fetih günleridir, o bir mücahittir, binecek atına, çoluğu unutacak, çocuğu unutacak, ilahi kelmetullah sancağını ötelere taşıma adına Şam cephesinde, Irak cephesinde cepheden cepheye koşup duracak. Dönüp gelecek bir gün Medine'ye, Hazreti Ömer'i ziyarete, geldiği gün, Hazreti Ömer'in Hilafetini Hilafet başkanı olarak yönettiği devlet Üç kıtaya sahip olmuş Dikkat buyurun İçeriye girdiği anda Ömer ayağa kalkacak Gel gel diyecek Aziz kardeşim Onu götürüp kendi minderini otutturacak. Otuttururken de Ömer Şu sözü söyleyecek Bu mindere Senden önce Bilal Ondan sonra Ammar Üçüncü sırada da sen layıksın oturmaya diyecek. Bir şey söylemeyecek Habbab İbni Eret oturacak. Önce Bilal sonra Ammar. Üçüncü sırada da sen siz buradan anlayın Hazreti Ömer nasıl vefalı bir insandır. İslam adına gayret eden insanları unutmama noktasında nasıl hassas bir kamettir buradan anlayın. Sonra toplayacak genç Müslümanları Hazreti Ömer. Habbab diyecek Allah aşkına şu gençlere iman adına Mekke'de çektiklerini bir anlat da İslam'ın bugünlere nasıl geldiğini bir öğrensinler. Bunlar görmedi yaşamadı yaşamadıkları için anlamıyorlar ama sen bir anlat anlat ki bir anlasınlar diyor. Anlatmak istemiyor. Neden anlatmak istemiyor benim aziz kardeşlerim? Çünkü sahabe... Allah Resulü'nden şu terbiyeyi almışlar. Asla amellerin reklamı yok. Ben bunu yaptım, ben bunu başardım, ben bunu eyledim. Böyle şeyler cahil adam sözleridir. Lütfeden bu işleri yaptıran Allah'tır. Allahsa eğer benim yaptığım işle nasıl bir övünmeye hakkım olabilir? Eğer Allah İslam adına hizmet ettirme adına benim ellerimi kullanmışsa bu İslam'a şeref değil bana şereftir benim babama şereftir benim aileme şereftir öyleyse ben bu şerefi İslam'dan bilir ve asla kendime bir şeref yakıştırmam bunu öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem bakın unuttuğumuz şeyler ama bunlar sahabenin hatırında olan şeyler ısrar ediyor Allah aşkına söyle söyle de Gençler bilsin İslam adına çektiğin sıkıntıları. Ne yapmıştır benim aziz kardeşlerim? Şöyle bir ayağa kalkıyor. Üstündeki gömleği çıkarıyor. Sırtını dönüyor. Sırtını döner dönmez bir sırt görüyor gençler. Yumurta yumurta böyle şişmiş, yanmış. O Mekke'de ateşlerin üzerine yatırılırken... O hal onun sırtında iz yapmış canlı bir biçimde harita gibi duruyor. İşte İslam için çektiğimiz deyip sırtını gösteriyor. O hali Hazreti Ömer görünce eğiliyor. Habbab'ın sırtına bir öpücü konduruyor. Sonra dönüp Müslümanlara diyor ki gençler işte İslam böyle yiğitlerin sırtıyla bugünlere geldi. Sonra başlıyor anlatmaya. Gerçi diyor Emir el Mümin'in olan Ömer beni minderine oturtma noktasında üçüncü sıraya bıraktı ama ben size bir şey anlatayım diyor. Vallahi Bilal benden fazla işkence gördü. Evet. Ama Bilali ne zaman Hazreti Ebu Bekir satın aldı, azat etti, onun işkencesi bitti. Evet Ammar da benim kadar gördü. Ama Ammar'ın ne zamanki babası ve annesi Yasir ile Sümeyye şehit oldular onlarınki de bitti. Ama ben bu aciz kardeşiniz sahipsizdi Mekke'de 13 yıl işkence gördüm. 13 yıl diyor. Hazreti Ömer sarılıyor aman diyor beni affet. Ben bunu düşünmediğim için... Onlara haksızlık yapmama adına seni onların arkasına koydum. Ama vallahi minderde oturma sırası meğer sendeymiş. İlk sıraya olması gereken senmiş diyor. Ömer'in onunla muhabbeti böyle. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman günleri 12 yıl cepheden cepheye koşan bir yiğit. Ali'nin günleri zor günler. Ali de zor işlerin adamı zaten hep Ali'nin yanında. Cemel de Ali'nin yanında sıfına da gitmek istiyor ama hastalandığı için gidemiyor. Zaten o günler vefat edecek. Şimdi benim aziz kardeşlerim en başta sözüm perdesini Hicri 37'den açtım ya. Yine Hicri 37'ye götüreceğim sizi yavaş yavaş sözlerimi toparlayacağım. Bir Gelenek başlatmış Habbab İbni Eret o günlerde Kufede o gelenek daha sonra Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinde çok önemli bir işe rehberlik yapacak ilham kaynaklığı yapacak. Ne olduğunu birazdan söyleyeceğim daha iyi anlayacaksınız sadaka taşı diye bir gelenek var biliyorsunuz bu medeniyetlerde nedir bu? O taşlar konulur şehrin, şehrin merkezi yerlerine. Hayır sahibi getirir atar. Hayır adına ne atacaksa o taşın içerisine. İhtiyaç sahibi de gelir oradan. Ne kadar ihtiyacı varsa o kadarını alır gider. Fazlasını almaz. Oraya o manada bir güven telkin edilmiştir. İslam toplumundan bahsediyoruz. Şimdi bunları kaybettiğimiz için anlamamız zor. Ama o günler öyle. Bu iş... Yüzyıllar boyunca Osmanlı'da da Selçuklularda yaşadı. Asr-ı Saadet'teki kaynağıdır Habbab İbni Eret. Ne yapmış biliyor musunuz? Kufe'de evinin bir odasının kapısı dışarıya açılıyor. O evinin dışarıya açılan kapısındaki o odayı içerisine ne kadarsa hayır adına koyuyor miktarı sonra haber gönderiyor. Diyor ki. Kimin ihtiyacı varsa gelsin oradan ihtiyacı kadar alsın. Gelip alıyorlar ne veren alanı görüyor ne alan verenle muhatap oluyor. Nedir bu? İslam'ın hayır anlayışıdır. Bilmem bugün kameraları sırtlarımıza alıp fakirlerin evini basma adına Adım atıp da hayır adına bir şeyler yaptığını zanneden bu çağın insanları bu şeyden bir şey alırlar mı onu bilmiyorum. Ama asr-ı saadette böyle bir hayır anlayışı var. Sağ elin verdiğini sol el duymasın. Ona buna reklam yapma. Alan veren verenin önünde alan Boynu bükük kalmasın şahsiyeti zedelenmesin onuru muhafaza edilsin adına bir hassasiyet böyle bir ahlakı böyle bir geleneği var onun. O günler sofraya bir şeyler getiriliyor şöyle bir bakıyor sofraya ağlamaya başlıyor. Ağladığını görünce çocukları ehli beyti soruyor. habbap diyor ne oldu bu ne diyor böyle. Ben öyle adamlarla yaşadım ki Onlar bu dünyadan hiçbir şey almadan gittiler Vallahi ben Mus'ab'ı gördüm Vallahi ben Hamza'yı gördüm Onlar Uhud günü o meydanda şehit oldukları zaman Kefen adına bir şey bulamadılar insanlar Onlara kefen diye getirilen şeyler Başlarına çekilince ayakları Ayaklarına çekilince Başları açıkta kalıyordu Resulullah'a söylendi Efendimiz de dedi ki Çekin kefenlerini başlarına Ayaklarında açık kalan yerleri de Otlarla kapatın dedi Öyle kefenlenip gönderildi Ama ben şimdi Bakıyorum ki Dünya bize güldü Nimetler üstümüzden yağmaya başladı Korkuyorum Acaba Allah karşılıklarımızı bu dünyada veriyor da cennete bir şey kalmıyor mu diye korkuyorum diyor bu bir ufuktur bu gerçekten büyük bir hassasiyettir bu zühdü anlamış bir insanın sözüdür Gays bin Ebi Hatim isimli ravi aktarıyor bize duydum diyor hastalandığını gittim eve ziyarete Oturdum başucunda baktım ki çok ciddi hasta acılan içerisinde kıvranıyor beni görünce tanıdı ve bana dedi ki Kays eğer Resulullah'tan duymamış olsaydım o dememiş olsaydı ölümü temenni etmeyin vallahi şu anda öyle acılar içerisindeyim ki açar ellerimi ölümü temenni ederdim ama Resulullah buna müsaade etmediği için ölüm temenni etmiyorum. Bunu derdemez çocukları kefen noktasında ona kefen olabilecek bir bez getiriyorlar. Şöyle bir beze bakıyor. Bu mu benim kefenim diyor. Evet diyorlar. Buysa eğer yandım diyor ben. Aynen biraz önce aktardığım rivayet söylüyor. Musab'ı hatırlatıyor. Hamza'yı hatırlatıyor. Bu kefen olmaz deyip başka bir kefen getirtiriyor. Muaz İbn Cebel'in hayatında da aynen böyle bir sayfa var. Habbab İbni Eret de aynı mektepte yetişen bir yiğit olarak aynı kameti ortaya koyuyor. Şimdi benim aziz Hakkarili kardeşlerim size bir vasiyetten bahsedeceğim. İlk okuduğum zaman... Gerçekten çok ciddi bir biçimde etkilendiğim bir vasiyet muhakkak sizde farklı bir biçimde meseleyi dünyanıza taşıma adına etkilenip ve üzerinde düşüneceksiniz. Size sorulsa dense ki size nerede ölmek istersin? Ben biliyorum Hakkariller Hakkari'yi çok seviyorlar. Hiçbir yerde ben böyle bir sevgi görmedim. İnanılmaz bir sevgileri var buraya karşı. Herhalde birçoğunuz... Kendi köyümde kendi şehrimde Hakkari'de dersiniz Ya da eğer yüreğinizde Mekke Medine hasreti varsa Ah keşke dersiniz Keşke orada olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayaklarının ucunda Cennetül Bakide Ya da Hatice anamızın Metfun olduğu mezarlık olan Cennetül Muallada Ah deriz deriz de yüreğimizin telleri böyle bir titrer de bizi farklı noktalara götürür. Ama bakın Habbab İbn Eret ne diyecek bize? Herhalde siz de benim gibi yapacaksınız. Değiştireceksiniz fikrinizi. Çünkü öyle bir şey söyleyecek ki bizi bize bizi alıp resmen duvara çarpacak. Başka şeyler de var Müslüman diyecek. Başka şeyler de var düşün bunu ve al alacağını der gibi bize başka şeyler diyecek son demleri çocukları etrafında son vasiyetlerini yapıyor oğlu Abdullah'a şunu söylüyor Abdullah diyor ölüm yolundayım ben öldüğüm zaman sakın beni Kufen'in şehir mezarlığına defnetme dehşete kapılıyor oğlu niye baba diyor Beni al diyor öldükten sonra çıkar şu karşı tepeleri görüyor musun? O tepelere götür ne kadar gidersen git ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş ne kadar içlere doğru girersen gir gir içlere doğru ve beni tek başıma orada defnet. Niye diyor baba Müslümanların içinde ölmek varken Bak ezan var Müslümanlar var bir sürü insan gelecek senin mezarını ziyaret etmeye. Burada ölmek varken niye seni ta oralara kadar götüreyim ve tek başına defnedeyim. Evladım diyor eğer beni ta oralara o karşı bayırlara o tepelerin üstüne defnedersen. Benden sonra gelecekler diyecekler ki orada bir tane peygamberin. Sahabisinin kabri var. Gidip gelecekler ziyaret edecekler. Kendi mezarlarını getirip oraya defnedecekler. Ve böyle yaparak ezandan mahrum olan bir coğrafyaya ezanı kavuşturacaklar. Onun için beni ezanın olmadığı topraklara defnedin ki benim mezarım oralara ezanı kavuştursun. Ne anlarsınız, nasıl muhasebesini yaparsınız bilmem. Ama Habbab İbni Eret böyle bir ufuk koyuyor bizim önümüze. Allah o ufuku edinenlerden etsin. Bizi gerçek manada onun yolunda yürüyenlerden kılsın. Benim kıymetli kardeşlerim çok fazla sabırlarınızı zorlamayacağımı söyledim. Ama bunları söylemesem de getirdiğim bu emanetleri Asıl sahipleri olan sizlere emanet etmediğim için emanete riayet etmemiş olurum. Ben size onun hayatının üzerinden muhasebesini yapmanız için beş cümle emanet edeceğim. İnşallah Hazreti Habbap'ın bize söylediği söylemek istediklerini anlama adına bize bir ufuk olsun muhasebeye bir konu olsun inşallah. Ne dedim Hazreti Ali'nin onun Üzerine söylediği sözler çerçevesinde o ihlası hayatının esası kılmış bir muhlis o hicreti kaderi bilmiş iman adına yollara düşmüş bir muhacir o cihadı bir sevda edinmiş yaşamak için değil yaşatmak için çırpınmış bir mücahit o bedeni ile ağır imtihanlar ödemiş kalbi kırık ama umudu çok büyük imanı sarsılmaz bir dağ gibi olan bir hüzün kahramanı bir mahzun